Esselamu Aleyküm sevgili kardeşlerim. Bugünkü tefsir dersimizde inşallah tekrar beraberiz. Bu dersimizde Nisa Suresi ayet 66'yı okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velev enne ketebne aleyhim Onlara takdir etseydik, yazmış olsaydık neyi? En ekutulu an fusukum Kendinizi savaşa eee ve ölüme hazırlayın. Ve ölüm e, emriyle emir vermiş olsaydık ev emi hurucu min diyarikum da ülkelerinizden çıkar çıkın diye çıkmak üzere. E, ma faaluhi illa qalilun minhum onu yapamayacaklardı. Böyle bir emir de vermez yiz. <gülüyor> İlla galilum minhum e, ancak ondan bir grup, çok az bir grup, e, böyle yapabilirdi. Yani bu kadar sağlam e, söze, sözü sağlam insanların çok az olduğunu anlıyoruz. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurt duvarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık işlerinde pek azı dışında Bunu yapamazlardı. <gülüyor> Ve lev ennehum ma yu'adûne bihi lekâna khayran lehum Kendilerine e, tavsiye edilen, kendilerine söylenenleri e, yapmış olsalar kendileri için daha iyi olurdu. Ve eşedde tesbita e, hem de daha imanlarını kuvvetlendirmiş ve sağlamlaştırmış olurdu, tespit etmiş olurlardı. <gülüyor> bu ayet-i kerimede insanlar e, bazen çok yüksek e, efendim iltifatlarda veyahut da çok yüksek iddialarda bulunuyorlar. Gerçek bazen bu iddiaların aralarında büyük farkların olduğunu belirtiyor. Yani altından kalkamayacağınız bir sözü vermeyin. Ve de insanlara böyle bir umutla da dağıtmayın. Gerçek e, nedir? Ne yapabiliyorsanız onu veriniz, onu söyleyiniz. Bu ayet-i kerime ve bundan sonraki ayet-i kerimeyle de birlikte, yani 67. ayet-i kerimeyle birlikte değerlendireceğiz. وَاِذَنْ لَا تَيْنَاهُمْ مِلَّدُنَّا اَجَرًا عَظ۪يمًا eğer ki böyle atıp tutmak yerine gerçekçi olup yapabileceklerini yapsalardı, kendilerinden istenilenleri yapmış olsalardı, Allah o zaman elbette kendilerini e, ecri azim ile, kendi tarafından bir ecri azim ile mükafatlandırır, e, verirdik buyuruyor. Evet. <gülüyor> ve lehdeynahum sıratam müstakîma ve onları da biz hidayeti elbette sıratı müstakîma hidayeti erdirdik <gülüyor> dosdoğru bir yola iletirdik. bu yukarıda e, efendim 3 ayet kerimenin e, sebebi nüzulü ile ilgili anlaşılması bakımından Hazreti Aişe'den anlatılan bir vayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, gelip şöyle demiş. Ey Allah'ın Resulü seni kendimden, çocuğumdan daha çok seviyorum. Evimdeyken hatırlayınca sabredemiyorum. Hemen gelip seni görmek istiyorum. Benim ve senin kendimden Öleceğimizi düşününce anladım ki sen cennete girdiğin zaman peygamberlerle beraber olacaksın. Biz ise peygamberlerle beraber olamayacağız. O yüce makama gidemeyeceğiz. Cennete girsem bile zannederim seni göremeyeceğim. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu samimi Ee, efendim davranışa karşı efendim, <gülüyor> bir şeyler söylemiştir ve ondan sonra da bu ayet-i kerimine gelmiş. Yani çok fazla büyük iddialar yerine çok samimi olmayı bize bu ayet-i kerimine yapıyor anlatmış oluyor. 69. ayet-i kerimede bu <gülüyor> Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar diye başlıyor. Ve men yut'illâhe ve resûlen feûlâike, evet işte onlar. Ma'alladîne en'amallâhu aleyhim, Allah'ın kendilerine bolca nimet verdiği insanlarla beraber olanlardır. Kim bunlar? Allah ve Allah Resulüne sözünü dinleyen, onun emrini yerine getirenler. doğru sözlü olanlar sadıklar ve şüheda şehitler ve salihine salihler salihlerle, şehitlerle sadıklarla ve peygamberlerle beraber olan insanlar onlardır ki diyor Allah onlara, peygamberlere ne verdiyse hepsini onlara vermiş inam ve ihsanda bulunmuş ve Allah ve Resulünün emrini yerine getirirler hem Allah'ın hem de Allah Resulü'nün emrini yerine getirirler. ki Allah Resulü'nün emrini yerine getirmek, aynı zamanda Allah'ın emrini yerine getirmektir. وَحَسُنَ اُلَٰيكَ رَف۪يقًا İşte bunların dostluğu ne güzel dostluk, arkadaşlıkları ne güzel arkadaşlık. Allah bunu böyle görüyor. Yani bir insan kendisine salihlerden, sadıklardan, enbiya'dan onların varislerinden dost edinirse Allah'ın çok sevdiğini ve ve hasune refika ne güzel dostluk kurmuş bunlar ne güzel arkadaşlık edilmişler ne mutlu onlara diyor. Onun için e, kimin dostu ya da arkadaşın kim ise Elbette senin davranışın ve inancın da ona göre ya yükselecektir ya da alçalacak. Bu açıdan dost edinmek, arkadaş edinmek, kiminle dolaşıyorsan bu çok mühim. Ve hasüne ulaike refika, güzel dostluk Kur'anları, böylece bu ayet-i kerife ne yapıyor? Övmüş oluyor. Zalik el min Allah. Allah'ın fazileti budur. Bu Allah'tan gelen bir faziletti. Yine tekrar ne yapıyor bize teşvik ediyor. Yani böyle bir fazile hiç görülmemiş. Ne güzel bir dostluk, ne güzel bir arkadaşlık. Sadıklarla, şehitlerle, salihlerle, peygamber peygamberlerin varisleriyle birlikte olmak efendim özet halinde de Allah ve Resulünün sözünü dinlemek Böyle bir dostluk, böyle bir arkadaşlık, böyle bir yol edinmek ne mutlu onlara diyor. Ne güzel bir dostluk edinmişler. Ve Allah'ın bir fadlı keremidir bu. Bir nasip. Herkese nasip olmaz. <gülüyor> Eğer birileri Allah dostlarını, Allah'ın sevgili kullarını, sadık şehitlerin ve salih insanları sevmiyorsa o bu faz iletten Allah'ın fadlı kereminden alabilir. mahrum olan insandır, bir günahı vardır ki bu duruma düşmüştür. Öyle düşünmesi lazım. Yani hangi günahtır ki beni bu değerli, kıymetli, faziletli işlerden ve bunu yapan bu arkadaşlıklardan Efendim uzak bırakıyor. Sevgili kardeşim, وَكَفَا بِاللّٰهِ Alima Birçokları bunun kıymetini bilmez. Bilir gibi görünür, ağzıyla yamuk ağzıyla konuşur falan. Ama asla işin gerçeğini bilmez. Allah bu konuda sizin kimlerle dost olduğunuzu bilmiş olması yeter. Yani Allah bu işin böyle olduğunu değer veriyor. Sen de bunu böyle bil. Allah sana yeter diyor. Ve kefa billahi alim. Bu gerçeğin doğru, böyle olduğunu Allah bilmesi yeter. Ya yuhelladina amenu. Khuzu khuzrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Evet. Ey iman edenler. Dikkat buyurun bayet-i kerime. Khuzu khuzrakum Hızır, e, tedbir demek. Yani tedbirlerinizi alınız. Savaş zamanı, savaşın tedbirli. Barış zamanı, barışın tedbiri. Sebebe tevessül edecek misin? Ona yapacaksın. Yani ne zaman ne gerekiyorsa onu yapman gerekiyor. Tedbirlerinizi alınız. Gerekiyorsa kurup kurup, gerekiyorsa cemaat cemaat ne yapın diyor? Savaşa çıkın. Ya da toplu halde vurmak, seferberlik gerekiyorsa da seferberlik yapacaksınız. Allah'ın emri. Yani olur ki barış zamanı vardır, o zaman barışın gereklerini yerine getireceğiz. Olur ki savaşa emri gelir, seferberlik emri çıkar, o zaman da ona hazır olun. Cenge gerektiğinde, cenge sülh gerektiğinde, sulha Bu açıdan, İslam meşru müdafayı cevaz vermiştir. Bazen de emretmiştir. Ya meşru müdafaa nedir? İlk sen saldırmıyorsun. Sana saldırıyorlar. Vatanına, dinine saldırı olduğu zaman buna meşru müdafaa hakkımız derler. O zaman savaşa hazır olacaksın. Yok o zaman da kaçıyorsan işte büyük günah işliyorsun. Evet. <gülüyor> Ve inne minkum lemen le yubetti Evet. Sizden bir kısmı vardır ki savaşı sevmez. Savaş denilince hep yavaştan alır. Elbette olacak diyor bir kısım. İnsanlığa çıkacak. Fe in asabet kum musibetun Onlara de ki yani Size bir bela gelirse Kale gad anemallahu aleyyye İzlem ekum mahum şehida Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım diye sevinenler olur bu, bu grup insanlar. Yani bunlar münafıktır. Münafık olan insanlar hep Allah'ın adına, Resulullah'ın adına, vatan, millet adına güzel işlerde olmazlar, ağırdan alırlar. Sonra iş ters giderse demedim mi size bak ne kadar haklı çıktım demek için <Gülüyor> İyi ki ben savaşa katılmadım. Bak haklı çıktım. Bunu demek için hep ağırdan alırlar. Bu münafık tavır böyledir. Bu ağırdan alan insanlar bahaneler bularak savaşa katılmak istemeyen ve ayrıca da katılanların da moralini, motivasını bozmak için Ee, davranışları arzede münafıklardır. Münafıkların tipik hareketi budur. Evet. Ne dedi ayet-i kerimede? Ve inne minküm lemen leyyubetti enne fe inne asabetküm musibetun gâle qad enem allâhu aleyye izi lem ekum ma'hum şehidâ. Allah bana efendim bunu nasip etti. Bak ben sizinle beraber olmadım, haklı çıktım. Gördünüz mü Allah bunu bana gösterdi filan. Ama bu yamuk ağızlı değerlendirmelerin hepsinin arka planda yatan şeyi şudur. Onlar asla Allah'ın emri üzerine savaş çıkmaya, savaşa katılmaya arzu etmeyen insanlardır. Bunlar münafıklar. Bu şekilde münafıkça tavırlar sürekli başkasının üzerinden, başkasının gayreti üzerinden haklı çıkmayı isteyen insanlardır. Şimdi 72. 2. ayet-i kerimede <gülüyor> böyle buyurdu Cenab-ı Allah. 73. ayet-i kerimeye geldiğimizde eğer Allah'tan size bir lütuf gelirse diye devam ediyor. Bismillah. Ve le in asabeküm fadlun min Allahi leyaqulennem ken lem tekun beynekum ve beynehum evetti. Evet. Allah'tan size bir fadırla siz başarılı olur da galip gelirsiniz sanki sizinle onlar arasında zahiri bir dostluk yokmuş gibi keşke onlarla beraber olsaydım ben de büyük bir başarı kazanırdım diye iç geçirirler. Ya leyteni küntü mahum fe fevzen Azima. Demek ki bunu demek için bu yavaşta almaların sebebi eğer karşı taraf galip gelirse bunu demek için ağırdan alırlar. Onun için tipik münafık hareketleri nasıl olur? Bunu buradan bu ayet-i kerimede görmüş oluyoruz. 74. 74. ayet-i kerimede Fel yukatil fi sebilillahi lezine el hayate d-dunya bil ahira O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Yani ben ahiret olunca dünyayı gözüm görmez diyenler ile beraber savaşa çık Yoksa onların hedefi dünya ise, dünya gözlerinde büyümüş ise, dünyadan başka bir şeye inanmıyorsa, gözünde ahiret yoksa, onlarla savaşa çıkma, hiçbir faydası olmaz, engelden başka da bir işe yaramazlar. Hep engel çıkarırlar. Ne diyor? فَالْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪ينِ اللّٰهِ اللّٰذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Evet. Evet. Ahiret karşılığında dünyayı satabilecek yiğitlerle beraber çık. Ahiret karşılığında dünyayı satabilecek. Var mı öyle yiğit? Elbette var. 15 Temmuz'daki olay, olay olan olaylara baktığımızda bu yiğitlerin çok olduğuna ben inanıyorum. Hamdolsun <gülüyor> bu güzellikleri Rabbimiz ümmeti Muhammed'e nasip etmiş. Hayırlı ümmet işte bu ümmet وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَعْلِبْ فَسَفَنُوا اُت۪يهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat veririz ve vereceğiz Elbette hem galip gelecek hem de savaş etmiş olacak Ama bir de ahiretteki mükafatı var Ahirette mükafat alacak Kim bunlar? Bunlar ahireti gözünde büyütmeden, pardon dünyayı gözünde büyütmeden ahireti satın alanlar. Yani ahireti istiyor. Ben, bu dünya hayatı nedir ki yani? Benim için ahiret ve ebedi hayat, ebedi yurt mühimdir diyen ve bunu büyük gözünde büyük bir hedef olarak kabul eden insanlarla savaş edersin diyor. Yoksa sana engel olan, efendim, moral ve motivelerinizi bozmak için laflar eden tiplerle sakın savaşa çıkmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatırken o günün münafıkların bugün tipik münafıkça tavır kim gösteriyor, kim ciddi, kim değil bir ölçü olarak da bugüne ışık tutuyor. 75. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma'akum la tuqatiluna fi sabilillah vel mustadafin min erical ve nisa'ebilden. Evet. Size ne oldu da Allah yolunda Rabbimiz bizi halkın zalim olan şehirden çıkar. Yekulna Rabbena ehrijna min hazihi al-qaryati ehliha ehli zalim olan bu topluluğu efendim insanlar arasından çıkar diyorsunuz. Ve cellena minledünke senin tarafından da bize bir şeyler ver ve ceallena minledünke nasira. Evet. Ve de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 Onlar hicret, e, e, hicret emrine de uymadılar. Mekke'den hicret emri gelince de uymadılar. Savaş emrinde de uymadılar. Ama önceden hep yalvarıyorlardı. Kıtlık zamanı, boykot zamanında iki buçuk sene. Savaş ederiz, şu yaparız, bu yaparız falan. Dedikleri halde ne zaman hicret emri gelince bunlar hicret etmediler. Mekke'nin fethinden önce orada kalıp Medine'ye göç edemeyen Müslümanların zalim, müşrik, Mekkelilerden büyük işkenceler görmüş olmasına rağmen Efendim emir gelince gerisin geri döndüler sanki hiç işkence görmemiş gibi sanki ki bunca kötülüklere maruz kalmamış gibi acaba hicret etsek mi, gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi tartışmalar ortaya attılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen emri altını oymak ve geçersiz kılmak için Müslüman oldu Hadi Bugün de bu şekilde bugün de bu şekilde davrananların bu tipik hareketlerine dikkatimizi çekiyor ayet-i kerime. Münafıkça tavırlar sergileyenlerin böyle olduğunu bize anlatıyor. 76. ayet-i kerimeye bakalım. اَلَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَعُوتُ Evet. Müminler Allah yolunda savaş ederler Yani onlar savaş ederken ki halini anlatıyor. Yani onlar dünya gözünde görünmez, dünya için savaş etmezler. Savaş emri çıktığı zaman madem savaş emri geldi, madem devletimiz, milletimiz, ordumuz, imanımız gereği bunu yapıyoruz vesaire, inandığı bütün Müslümanların karar vermiş olduğu emre zerre kadar içinden dünyevilik bir şey koymadan yapar yerine getirir. Onlar ahiret için dünyayı satmış olanlardır. Kahraman yiğitler bunlardır. Ama öbürleri kafirler ise diyor. Taguti yolda savaşı derler. Nedir bu taguti yol? Yani fırsat bu fırsat. Köşeyi dönelim. Ya işte şu kadar zengin olan işte vatanı satmak, milleti satmak, vatan millet efendim değerleri üzerinden karlı olmayı düşünür. Kazançlı olmayı düşünür, dünyevi şeyler düşünür. Onlar ahireti unutur. Dünya için savaş ederler. Bunlar tağut yolunda savaşan, savaş edenlerdir. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَا şeytan Şeytanın evliyası, ordusuna savaş açınız. Çünkü اِنَّ كَيْدَ şeytani كَانَ دَعِيفًا Çünkü korkmayın, şeytanın hilesi, tuzağı, ordusu da kendisi gibi zayıftır, korkaktır. Onları savaşa devam edin, korkmayın. Diyor. Evet, iman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar ise tagut batıl dava ve düşünceler amaçlar için Allah yolunda değil. Bu defa şeytan yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen çok böyle görkemli de olsa zayıftır. Zayıftır. Nedir? Çok zayıftır. 77. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Elem tera ilellezîne gîle lehum küffü eydiyekum. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin denilen insanlara bak ve görürsün, görmüyor musun ki manasında. Ve eqimus salati ve atu zekati namazını kıl. Ve zekatını ver denilen bu insanlar. Felemma kütübe aleyhimul <gülüyor> gital. Üzerlerine savaş emri farz kılındığında, savaş emri geldiğinde. Zafariikum <gülüyor> minhum. Onlardan bir grup. Yakşevnen <gülüyor> nase. İnsanlardan korkuyorlardı, korkuyorlar. ne gibi kehashetillah Allah'tan korktukları gibi Allah korkusu yerine insan korkusu onlara ağır basıyordu. Ev eşette haşye ya da daha fazla korku sahibi oluyorlardı. Ve kâlû Rabbena limâ Allah'ım bu savaş için nereden çıktı? Bize neden sen savaşı farz kıldın? Levlâ ahartena ilâ cenin garîb Bir zamana kadar bunu tehir etseydin ya, keşke savaş olmasaydı falan. Kul onlara de ki, metâü dünya, galil. Siz bu korkunuz dünyanız gider diye yapıyorsunuz. İnsanlardan korkuyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz. Dünya kazancınız zafa uğrayacak diye, zarara uğrayacak diye korkuyorsunuz. Ama bilesiniz ki dünyadaki menfaat ve yararlanmanın hepsi, çok az bir yararlanmadır, gelip geçicidir. Vel ahiretu hayrun limen ittaka, gerçekten derin düşünen, takvası olan insanlar için, nedir ahiret? Daha hayırlıdır, daha kalıcıdır. Yeter ki siz takva ehli olun. Yoksa takva ehli değilseniz, yani inandığınız gibi yaşamıyor, yaşadığınızı ihlaslı yaşamıyorsanız, bunun sizin için bir anlamı yoktur. Tabi anlayamazsınız. Velatu zulme zerre kadar hiçbir şekilde kimse orada efendim zulme uğramayacak. Adaletsiz bir durum ile de karşılaşmayacaklar ya da karşılaşmayacaksınız. Evet bu ayet-i kerime kendilerine, Ellerinizi savaştan çekin. Namazı kılın. Zekatı verin de efendim denilin kimseleri görmedin mi? Sonra onlar savaş farz kılınınca içlerinden eş, bir grup hemen Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkmaya başladılar. Bunlar korku tuttu. Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? bizi yakın bir süreye kadar erteleseydin bu savaş konusunu farz olmaz mıydı derlerdi. Onlar de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Bunu hatırlatıyor. Yani onların takvası eksik olduğu için, ahiret hayatını unuttukları için, dünya gözlerinde büyüdüğü için, dünyayı sanki kalıcıymış gibi davrandıkları için dünyaya tap, tapınırcasına, insanlara tapınırcasına bir inanç yüzünden kalplerini korku sardı. Allah'ın emrini yerine getirmek istemediler. Demek ki insanın bazı hastalıkların kaynağı nedir? Buradan da görüyoruz. <gülüyor> 78. ayet-i kerimede aynı konuyu biraz açıyor. Yani bu hastalığın E, temel nedeni nedir? Niye bu hastalığa bize kalip geliyor? Eynema tekunu nerede olursanız olun yudurik kümül mevt demek ki Allah korkusu değil de ölüm korkusu bizi savaştan uzaklaştırıyor. Onun için ne diyor? Siz savaşa çıkmasanız da yatağınızda da olsanız eğer ölüm, ölüm size yazıldıysa ölüm meleği sizi orada da bulur. Ölüm sizi orada da bulur. Ve levküntüm fi burucim müşeyyede Sarp ve sağlam kale, kalelerde de bulunsanız Yani kimsenin size ulaşamayacağı korunmuş bir yerde de bulunsanız Yine ölüm sizi gelir bulur. Buradan kurtuluş yok. Ve intusibühüm hasenetün Onlar Pardon Evet Evet onlara bir iyilik iyilik e, isabet ederse lehinize olan bir olay olursa yakulu derler ki hazi min indillah. zaten bunu hak etmiştik. Allah'tan geliyor tabii ki ne, ne olacak falan ne gelecekti ya falan. Ama bir ters gidince başlarlar birbirlerini suçlamaya. Ve tusibuhun seyyetun bir ters gitme durum, bir kötülük isabet ederse onlara يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عَنْدِكِ Bu senden dolayı, senin hata. işte peygamber karar verdi, işte savaş yapmasaydı, emir vermeseydi şeklinde Allah'tan geldiğini unuturlar. Yani hayırın Allah'tan geldiğini bilirler ama şerri yaratanın da Allah olduğunu bilmezler. İnsanları suçlarlar, birbirlerini suçlarlar. Bu suçlama yüzünden de birbirlerini fitnelenip ve morallerinin bozulduğunu görürsün. Demek ki burada ne hayır ve şer'in Allah'tan olduğuna inanmak muhakkak efendim ama tedbir konusunu önceki derimizde gördük. Tedbir alacağız. Sebeplere teveccüh edeceğiz. Netice bizim istediğimiz gibi çıkmadı zamanda da ne yapacağız? Muhakkak efendim hayır ve şer'in yaratıcısı Allah olduğuna inanan insanın buradan e, ezilmesi, büzülmesi, bir başkasını suçlamasını gerek yok. Alacağımız dersi alacağız. Yola devam edeceğiz. Kul <gül> onlara de ki Kullüm min indillah Hayır da şer de Allah'tandır Hayır da şer de Allah'tandır Hani bazı insanlar Ya şerler Allah'tan olur mu falan İşte bak ayet-i kerime Sen neyi tartışıyorsun Açıktan ayet-i kerime ne diyor Kullüm min indillah Hayır da şer Hepsi Allah tarafından Takdir buyuruluyor Geliyor Biz sebeplere tevessül etmek düşer Yoksa hayır ve şerri Efendim Takdiri Allah'ın işidir, ona biz karışamayız. فَمَا لِهَا اُلٰى الْقَوْمِ لَا يَكَادُونِ يَفْقَهُونَ حَد۪يسًا <gülüyor> Birtakım insanlar vardır ki işte bu bu grup onlardandır, işte bu grup onlardandır diyor. Bunlar söz dinlemezler, sözün ne manaya geldiği üzerinde düşünmezler. İnatları onların bunla, bu duruma sevk eder. Sözü dinleyip de acaba yanlış mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum, yanlış mı anladım, doğru mu anladım? diye bir e, fakih düşüncesi onlarda göremez. Karşılaştırarak, doğruyu bulmak, samimiyet göremezsin. Çünkü onların böyle bir derdi yok. Var yok, hepsi dünyalıklarının e, ne olduğuyla ilgili düşünce sahibidir. Ahirete de inanmazdır. İlginç değil mi? Evet. Bu ayet-i de not etmek lazım. Yani hayır ve şerrin yaratıcısının Allah olduğu konusunda Amentü'deki yazan o, evet hayır Allah'tan da şer nasıl oluyor filan diye itiraz eden mezhepsiz takımlara bu ayet-i göstermek lazım. Ve asâbeke min hasentim fe minallah Şimdi bu ayet-i kerimeyi de yukarıdaki ayet-i birlikte anlamazsanız yanlış anlarsın. Bu ayet-i kerime yukarıdakinin devamıdır. Yani Tedbir ve tevessül ve sebepler dünyasını anlatıyor şimdi. İyilik gelince senin elbette orada bir sebebe tevessül etmen var, savaşa çıkman var, var. Ama başarı, orada bir başarı var. Nedir o? Savaşın neticesinin lehimize olmaz. Onun için ma'asâbeke Kemin hasenettin. iyilikten sana bir şey geliyorsa orada görmen gereken Allah'ın ve minallahı. Allah'ın Allah sana yardımıdır. Lema kemin seyyetin eğer kötülük başına geldiyse orada da görmen gereken senin femîn nefsik nefsinin hatasını görmendir. Niye? Böyle görürsen ilerlersin, yukarı çıkarsın. Böyle görmezsen aşağı inersin. Daha azalır inancın, daha zayıflar. Ve erselnâ kel linnâsi Biz seni insanlara Laf diye göndermedik. Seni insanlara elçimiz olarak gönderdik. Yani peygamberi aradan çıkaran anlayışlar, düşünceler, bilgilerin ne kadar yersiz olduğunu görüyoruz. Yani biz seni insanlara efendim öyle boş lafosun diye göndermedik. Onlar senin sözünü dinlemesi lazım. Ve kefa billahi şehide. Senin peygamberliğin ve sana gelen vahyin ve sözlerin doğru ve Allah'ın sana... Yardımının geldiği ve geleceği konusunda Allah sana şahit olarak yeter. Oradaki diğer insanların şöyle ya böyle demiş olmasına hiç mi hiç aldırış etmeyesin diyor. Yukarıda anlatılan 78-79. ayet-i birlikte şöyle özetlemiş kitaplarda. Bu iki birlikte değerlendirdiğinde İslam'ın hayır, şer, kaza, kader konularında inanç ve düşüncesine ışık tuttuğu görülmektedir. Az önce bunlara dikkat ederek de manasını vermeye çalıştım. İnsanlar umumiyetle elde ettikleri başarı iyi neticeleri kendilerine veya inananlar Allah'a mal ederler. Felaket, kötülük, başarısızlık geldiğinde ise bunu yükleyecek birisini suçlu ararlar. Halbuki her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey onun takdir ve kudretiyle var olmuştur ve olur. Ancak Allah hiçbir kimse için doğrudan doğruya felaket ve kötüle rıza göstermez. Orada Allah'ın rızası yoktur. O zaman neden yaratır? Kul istediği için yaratır. Kul onu hak ettiği için, onun karşılığı olduğu için. Yoksa Allah kimse zehreye kadar zulmetmez. Ya da olaylar, sebepler dolayısıyla bilip bilmediğimiz bir sebepten dolayı Bu şekilde yaratır. Allah kulu öyle istediği için iradesinin de o yolda sarf ettiği için neticeyi de onun lehine ya da aleyhine. Şu halde kul elindeki yapması gerekenleri yaparak tedbirleri dikkat edecek, yapacak. Ee, kulun kendi kesbinde çalışmasına ait işleri kul ve neticesini de Allah ona hak eden, Ne ise, ettiği ne onun efendim yaratır. Allah irade etmediği, istemediği hiçbir şeyi yaratmaz. <gülüyor> Ayet-kerimen devamında ve kefa billahi şehide Allah gerçeğin ne olduğuyla ilgili böyle inansın ve buna buna da Allah'ın şahit tutuyor. Yani Allah yeter sana. Allah'a şahitlik bu inancın doğruluğu üzerine en büyük şahadettir. <gülüyor> 80 ayet-i kerimeye geçiyoruz. Nisa süresi sekseninci ayet-i kerimede bir yerde inşallah bir iki ayet daha ondan sonra e, konu değişikliği yani Kur'an-ı Kerime'ye geçecek. O, orada kalacağız inşallah. Yani iki ayet son sonra orada dersimiz bitiyor. <messizlik> Men yut'er rasule fakat ete Allah Kim rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiş sayılır. Öyledir. Efendim yok ben kendi işte şöyle böyle falan. Ben hadisi falan devreden çıkaracağım. Ben kendim hadis üreteceğim falan. Ben nasıl anlıyorsam biz boşuna mı duruyoruz? Biz de peygamber kadar anlarız gibi falan. Çıkış yapanlara ve Allah'a ben itaat ederim. Kendi başıma bir din ortaya çıkarırım gibi. Bu şekilde olan bedbaht anlayışlar Allah bunu ne yapıyor? Reddediyor. Men yutay rasul e faqat Kim rasulün emrini yerine getirir, sözünü dinler, ona amel ederse bilsin ki o Allah'ın resulüdür. Onun sözünü size aktarıyor ve de Allah'a itaat etmiş olur. Başka bir ayet kerimede kul in kuntum tahibu'nallaha fattabi'uhu yuhibbukumullahu ya'fir lekum zunubakum. Onlara de ki, yani Yahudi ve Hristiyanlardan hatta bazı da böyle Kafalarını çelmiş olan Müslümanlardan. Tamam biz seviyoruz ama biz bildiğimizi okuruz. Diyenlere hayır. Seviyorsanız Allah'a ve Resulü o zaman onun dediğini yerine getirin. Ona tabi olun. Örnek ve önderimiz Resulullah olacak. Burada da yine ne Men yutu er Resulü fakat ete Allah. Şüphe etmeyin. Kim ki Allah Resulü'nün emrini yerine getirirse Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Başka yerde anne baba da var. Başka yerde. men تَوَلَّا فَمَا رَسَلْنَا كَ عَلَيْهِمْ حَفِزًا Bu gerçeği kabul etmez de kim tersini yaparsa, bundan yüz çevirirse, <gülüyor> üzülme diyor. Biz onların üzerine seni koruyucu melek olarak göndermedik. Onlar hak ettiği cezayı bulacaklar. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onların başına bekçi göndermedik. <gülüyor> dikkatliyorum. Bazı arkadaşlar böyle sanki peygamberimize sizi seni onların üzerine bekçi göndermedim derken bu arkadaşlar sanki insanların üzerinde bekçiymiş gibi bir gayret perestliğin üzerine belki de dünyevi veyahut da başka niyetlerle kötü düşünmeyelim ama belki cehaletten diyelim. Böyle bir şey lüzum yok. Allah herkese kimine Ne şekilde, nasıl davranıyorsa karşılığını vermek üzere dünyanın nizamını, adalet sistemini böyle koymuş. Bir yere kadar yardımını teklif et, kabul etmediği anda da orada vazifen bitmiştir. Dua edeceksin, dua et. Çünkü bazı hadis-i şeriflerden var. Kim ki bir münker görürse elbette eliyle, diliyle, kalbiyle, duasıyla. Efendim, başka bir ayet-i kerimle. يَأْمُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ Emir pozisyonunda değilsen emir verirsen anlamı yoktur. Boşuna emir verirsin. Emir pozisyonunda olanlar için bu. Nasıl olacak? Bir grup insanlara diyeceğiz ki siz bizim amirimizsiniz. Biz yanlış yapınca bizi düzeltin. Bize hizmet edin. Ama yanlış olunca da evet polisiye bütün da, e, kanunlarda bu ayete göre e, çıkma hukukuna sahiptir. Ayet-i kerimeden diyor. Veltekum üm e, minkum ümmetin yad'ûne ile'l hayr ve yakmurûne bil maruf Böyle bir oluşumu siz yapacaksınız. Bu vazifeyi bize veriyor. Her insan bulunduğu toplukta hafız yetiştirmek, hoca yetiştirmek, hadis alimi yetiştirmek, polisiye kararlar, müesseler kurmak. Bunlar hepsi bu ayet-i kerimeye göre o toplumun Efendim vecibeleridir, görevleridir. Cenab-ı Hak bu şekilde bize emir veriyor. Yani ikinci emir ile. birinci emir değil ikinci emir. Dolayısıyla e, bu, bugünkü dersimizde son ayet-i kerimeyi okuyalım inşallah. Öncelikle Allah'a itaatın Resulullah'tan geçtiğini, Resulullah'ın sünnetini anlamak ve yaşamaktan geçtiğini, Resulullah'ın sünnetini ve sözünü ve onun emrini emir kabul etmek başka bir ayette ne var emri dediğimiz yani kendi aramızdan seçilen Ülül Emr insanlar içinde yine bu şekilde silsile yoluyla Allah'a itaat anlamında değerli bulmak lazım. Ve yekuluna taatun Bir kısmı vardır ki onlar evet tabii itaat edeceğiz. İtaat itaat çok mühim falan derler. Ve za berazum min Beyyete taifetüm minhüm gayrellezî tekûl. Evet. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir kısmı vardır ki senin dediğin tam başkasını içlerinde saklarlar kendi aralarında onu konuşurlar. Ya ona dedik ya ama işte fark etmez ya işte yüzünü öyle dememiz gerekiyordu şeklinde esasında Allah ve Resulüne itaatı kabul etmez. savaşa çağırsa barışa çağırsa neye çağırsa çağırsın, onların hastalığı bu kabul etmemek üzerine kurulmuştur. Onların düzeni budur. Münafık insanın tavrı budur. Ee, Allah bizi münafıklıktan muhafaza eylesin. Böyle hastalığımız varsa kısa zamanda inşallah tedavi etme faziletini nasip etsin. Bir nasip böyle bize bir nasip versin. İçimizde Özümüz neyse sözümüzde olsun. Sözümüz neyse davranışımızda olsun. Bu güzelliği bize nasip eylesin sevgili kardeşlerim. <gülüyor> Allah bunları celecenar bu yaptıkları bu eee davranışları efendim baş boş bırakacak, onlara ceza vermeyecek mi? Hayır. Vallahi yetubu ma'yubeytun o gizli kalınca geceleri veyahut da kendi başına tek tenhada Ya ne oldu, nasıl olacak falan işte aslında ben istemiyorum da ama mecburuz başka da çare yok, destekleyen kimse yok falan diye. Yatarken böyle gizlice bu düşünceleri kalplerinden geçiren insanları da yazıyor, kim olduğunu biliyor, deftere yazıyor diyor. Wallahu yektubu ma yübeyyitûn. onların tam güvenme, buradaki manası budur. Yani yüz çevir demek görünüşteki yüz çevirme değil. Artık onun dost ve güvenilir özelliklerini kaybeden insan diye bak. Ve tevekkül ala Allah Allah'a güven. Böyle insanlarla böyle yola çıkarsın. Belki savaşta da böyle insanlarla çıkmış olabilirsin. Ama bil ki bunlar arkandan senin konuşarak ya da bizzat efendim saldırgan insanlardır sözünü tam tersini yorumlayan insanlardır. güvenileceğin insanlar arasında bunlar olmaması lazım. Evet. وَكَفَا بِاللّٰهِ vekila Allah vekil olarak sana yeter. وَكَفَا بِاللّٰهِ Allah vekil olarak yeter. Demek ki Allah'a e, dayanan, Allah'a güvenen, Allah'ın izniyle e, bütün bu sıkıntılardan, sıkıntılı durumlardan kurtulur. Asla yalnız kalmaz. Allah, Kimin vekili ise o ona yeter ve o her zaman haklı çıkar, her zaman başarılı olur sevgili kardeşim. Efendim fazla sıkıntı verir diye fazla ders uzun olmasın. Bu kadarıyla yetinelim. Yani Nisa suresi ayet 82'de kalmış oluyoruz. Allah Bundan sonraki devam eden konu Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Kur'an-ı Kerim'i birçok insanların doğru anlayıp anlamadığıyla, birçok insanların Kur'an-ı Kerim hakkında tefekkür edip etmediğiyle ilgili ayet-i kerimeler gelecek. Cenab-ı Hak inşallah daha sonra bu ayet-i kerimelerle birlikte e, istifade etmeyi nasip eder diyorum sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı, bereket ve sevgisi, muhabbeti sizinle beraber olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili kardeşlerim.